Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün 5 Ekim Dünya Habitat Günü. Bu vesileyle İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Ünisi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Sütte Başkanı Prof. Dr. Files Karaosmanoğlu bir açıklama yaptı. İnsanın barınması en temel haklardan biri. Bu mühim hususu daha iyi bir kentsel gelecek diyerek uğraş veren Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı yani UN Habitat, 5 Ekim Dünya Habitat Günü'nde gündeme taşıyor. 2020 Dünya Habitat Günü'nde herkes için konut daha iyi bir kentsel gelecek temasıyla COVID-19 küresel salgınının konut sektöründe olumlu dönüştürücü etkisi, sunduğu fırsatlar sürdürülebilir ve kapsayıcı kentsel gelişim için tartışılıyor. Yeterli konut olmadan sosyal mesafe ve iyi hijyen de uygulanamaz. Yetersiz konut koşullarında, kayıt dışı yerleşimlerde ve gece kondu mahallelerinde yaşayanlar Covid-19 salgından en çok etkilenenler. Küçük ve kalabalık konutlardaki stresli evde kalma ortamı, stres ve temel hizmetlerin yokluğu da sağlığı kötü etkiliyor. Konut hem halk sağlığı hem de şehirlerin sosyoekonomik canlılığını sürdürülebilirliğinin merkezi. Covid-19 küresel salgını ile acil barınmaya ihtiyaç duyulduğu, yanı sıra milyonlarca daire ve evin de boş olduğu görüldü. Bu çelişki için Küresel bir dönüşüm gerek. Uygun fiyatlı ve yeterli konut gerek. Herkes için konut çözümleri gerekli. Hükümetler ve yerel yönetimler en savunmasız olanları koruma ve evsizlik için acil tedbirler almalılar. Ancak orta ve uzun vadede güçlü programlara ihtiyaç var diyen Dr. Kara Osmanoğlu, eğer yurttaş, kamu, iş dünyası ve sivil toplum herkes için barınma mümkün diyerek, hükümetlerin, yerel yönetimlerin kapsayıcı çözümleri için gücünü ortaya koyarsa inşaat sektörünün finansmana erişimi, yeterli konut yatırımı, makul fiyatlı konutların gerçekleşmesi mümkün olur. Hiç kolay olmayan günlerden geçerken, bunca sorun varken barınmanın önemini de unutmayalım vurgusunu yaptı. Avrupa Parlamentosu gelecek hafta Avrupa Birliği'nin önerilen iklim yasasını oylamaya hazırlanıyor. Çevre kampanyacıları ise gelişmekte olan ülkelerdeki projelerde, karbon kredilerini dahil etme önerisine karşı çıkıyorlar. Parlamento, Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma hedefini katı yasalara yerleştirmeyi amaçlayan Avrupa İklim Yasası taslağı üzerinde 6 Ekim Salı günü yani yarın genel kurul oylaması yapacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 16 Eylül'de bloğun emisyonlarını 2030 itibariyle %55 oranında azaltma önerisini masaya yatırdı. Hedef iklim kanunu taslağına eklenerek 27 Avrupa Birliği üye devleti için bağlayıcı yükümlülük sağlayacak. Greenpeace'ten Sebastian Mang bu konuda bir açıklama yaptı. Dedi ki 2030 iklim hedefi Avrupa'nın hali hazırda savunmasız olan ormanlara güvenerek ve sorumluluğu yoksul ülkelerde karbon denkleştirmeye yönelterek kirletmeye izin veren yasasına umutsuzca kılıf uydurmaya çalışıyor. Kirli şirketler kirletmeye devam etsin, Avrupalılar da SUV'lerini kullanmaya devam edebilsin diye ''Gelişmekte olan ülkelere ağaç dikmeleri için baskıda bulunmak iklimsel çöküşü durdurmayacak.'' dedi Greenpeace'ten Sebastian Mung. ''Bir günden Kardelen Tatar'ın haberine göre fındık bahçeleriyle ünlü olan Ordu'nun Ünye ilçesinin köylerinde hareketli günler yaşanıyor. Altın madeninin kuşatması altında olan Fatsa'nın ardından sınır ilçesi Ünye'de de maden şirketleri harekete geçti.'' Darakta ve Çiğdem Çiğdemköy'ü arasındaki sondaj çalışması yapmak isteyen şirketi bölge halkı engelledi. Yurttaşların tepkisiyle karşılaşınca alanı terk ettiler ancak bölgeye jandarma geldi. Sondaj çalışması yapmak için bölgeye gelen şirketlerin adını bilmediklerini belirten bölge halkı, yetkililerin kil çıkarmak için geldiklerini iddia ettiğini ifade etti. Halbuki CİMER'e yaptıkları başvuruda herhangi bir sondaj izinin alınmadığını öğrendiklerini belirten yurttaşlar, geçim kaynaklarının fındık olduğunu Bölgede maden istemediklerini belirtti. Antarktika'da yapılan bir araştırma, kayalık bir tepede mumyalaşmış eski penguen kalıntıları ile birlikte yeni ölmüş gibi görünen penguenler buldu. Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nden Profesör Stephen Emsley, 2016 Ocak ayında gerçekleştirdiği ancak Sel dergisinde yeni yayınlanan araştırma, Scott Sahili'nde yapıldı. Independent'ten Harry Cockburn'in aktardığına göre Cesetlerin çoğu yüksek ölüm oranına sahip Adelaide penguen yavrularına ait. Daha şaşırtıcı olansa buzdaki taze dışkı izleri. Profesör Emsley taze kuş kalıntıları diye nitelediği şeylerin yanı sıra çok sayıda kemik ve tüy de buldu. Alanda yapılan ileri araştırmalarda Adeli penguenlerinin yuva yapımında kullandığı küçük çağık kıl yığınlarına dolaşıldı. Küresel ısınma, Ross Denizi'nde sıcaklık ortalamalarını 1980'lerden bu yana 1,5 ile 2 santigrat derece de arttırdı. Son 10 yılda elde edilen uydu görüntüleri alanın kademeli biçimde kardan sıyrıldığını gösteriyor. Profesör Emzli konuyla ilgili şunları söyledi: "Donmuş ve gömülü halde uzun süredir korunan kalıntıları açığa çıkaran bu son erime, burada bulduğumuz farklı çağlara ait penguen kalıntılarının birbirine karışmasına dair en iyi açıklamayı sunuyor." Emzli.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 Uygar Özes'in. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş Gezegen'in geleceği programını sundu. Boş Yaşam için teknoloji.